Bu kaset bir rekor yapımadır. İmam-ı Rahvani Ahmet Mercan Şiirler Adil Kuzucu Ahmet Mercan Besteler Mesut Yabani Gül Yener Kur'an Koro Ömer Karaoğlu Han Erduman, yöneten Musab Süleyman. Sultanım, bir isyancı daha yakaladık. Capturun hemen. Suçu Şu nedir bunun? Sultanım, inek keserken yakaladık onu. Ne? İnek kesmek? Bana?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 <gülüyor> Adın ne senin Mustafa? Ne? Mustafa mı? Bu da ikinci suçu Benim, Muhammed, Ahmet, Mahmut ve Mustafa isimlerini yasakladığımı bilmez misin? Nasıl ismini değiştirmezsin? İsminden brinon. Öldüm. <gülüyor> götür. Kötesini <gülüyor> köpeklere, kellesini bana ya. Durun vazgeçtim geri getirin <gülüyor> Böylesini belki bir daha bulamam Ne güzel eğleneceğiz Öyle değil mi? Evet <gülüyor> Bak isyancı bana secde et ve benim büyük şabalarla kurduğum dine gir seni bağışlayayım Biz müslümanlar yalnız Allah'a secde ederiz din olarak da onun indirdiği dinden başkasını kabul etmeyiz. Vay vay vay vay. Neşelenmeye şenliğe Sen şimdi sen dur. Hristiyanlık, Budizm'le azıcık İslam karıştırarak akrın gölgesinde kurduğum ilahi din olarak isimlendirdiğim dini kabul eder. İslam ne ilave ne de eksiltme kabul eder. <gülüyor> Çalın benim alimlerini Yüz yıllar öncesinin dinini bırakın Onlar o zamandı Şimdi akıl var dilim var O zaman akıl yok muydu İslam zamanlara göre değişmez İnsanın ve isteklerinin değişmeyeceği gibi Değişen araçlar ve vasıtalardır Emredin sultanım Seçedim var Emredesiniz sultanım Ben kimim siz Allah'ın yeryüzündeki gölgesisiniz Şah'ım Gördün mü Asi Ben kimmişim ha? Bunlar devletin en büyük Ve en akıllı alimleridir Gördün Onlar en büyük belhamlardır Ne demekmiş Ben an Dini insanların hevesine göre Tevil edip açıklayan demektir Sultanım Yalnız bize hakaret ediyor Şah'ım yok, yok, yok, yok. Doğru söylüyor ee, Neydi dediği ee, belam Heh, Bunlar benim en akıllı belamlarımdır Bana göre fetva verirler Ben de onları sarayda yaşatır maaş veririm Benim takdirimi herkes kaderamaz Mülk ve Ebu Fadrul, Benim takdirimi hakkıyla kazanmış iki müşteit belamdır Neden seviyorum onları Domuz etinin serbest bırakılmasında Faizin ticaretin geriye oluşunda İçinin serbestçe içilmesinde Ve sultana itaat konusunda Beni destekledikleri için Hele Mahdumülmülkün Büyük ödülümü kazanan zekat konusundaki İçtahalı yok mu? <gülüyor> Bayılıyorum ona Bayılıyorum Siz ne dersiniz? Biz de bayılıyoruz Aa, Siz bayılmasanız da olur. Siz İndusunuz. E siz bilirsiniz Şah'ım. Mantuğu mümürk. Anlatsana zekatı nasıl katlettiğini... ...şey yani... ...hallettiğini... ...ölmeden önce şu cahil isancının... ...ilim seviyesi yükselsin. Emredersiniz sultanım. Bilindiği gibi zekat... ...bir yılda doğduğu mallardan verilir sultanım. Ben on bir ay olunca... ...malımı karıma satıyorum. Böylece zekat vermem gerekmiyor. Sonra...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 <gülüyor> ...bize hakaret ediyor sultanım... ...hem de sizin makamınızda... ...içkimi getirin... ...içine o beyaz tozdan koyun... ...amanın ne güzel eğlence... ...ne güzel eğlence... ...seni de takdir ettim isyancı... ...ben... ...düşmanın çetimini severim... ...söyle bakalım şimdi... ...hem mücahil... ...hem isyancı şaşkın... İslam'da istahat yok mu...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 Okuma yazma bilmesem bile ilmi tartışmaları ne kadar sevdiğimi <gülüyor> oh göğüyorsunuz işte. Bu genci göpün ve desendeyim. Kaburgalarının üstüne şöyle mor renkli kırbaç desenleri istiyorum. Arkalı ölü. sakın ödürmeyin. Canım sıkıldığında lazım olacak. Ne güzel tatlıktı benim. Nelerim neydi? Delam. Delamlarımla. Meğer ki neymiş. Çocuk hiç de fena değildi.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 Ayrıca halkı sözde saadet aslındaki... ...hayat için... ...sizin aleyhinizi kışkırtıyor. Ne güzel. <gülüyor> ne güzel. Şenlik var desene. <gülüyor> Yazdığı mektuplardan hiç gördünüz mü? Ben gördüm. Tanıdığım bir şeyhe göndermiş. Hatırlatığım kadarıyla... ...şöyle diyordum. <gülüyor> Bazı müritleriniz... ...sizin ve halifeleriniz karşısında... ...seçme edercesine. Aşırı tazim gösterip eşit öpmektedirler. Rüyayı deli kabul edip onunla amel Bu hareketler İslam'da olmayan dudatlardır. Unutmayın ki Allah'ın rızasına uygun her hareket zükürdür. Evet. Yaşanan hayatın her anı İslam'a göre düzenlenmesi gerekir ki zükür hali devam etsin. Allah katında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 Eğer bir daha korktuğunu sölersen kafanı mı? Sen şahların şahı etrafı şahın kim olduğunu bazen unutuyorsun. Benim de dedelerim, Timurlar ve Cengiz Han. Babam Humayun Şah. hükümdar doğdu ben. Kellelerden dallar yapıp üzerinde yürüdüm. 50 yıldır sayısını unuttuğum savaşlar yapıp. Üzerinde dinleri birleştirmeye çalıştığım bu şanlı imparatorluğu kurdum. Bana ve benim kurduğum dine kimse karşı gelemez. Onu da çağıracağım, o da gelecek, o da secde edecek. Vahdeki vücut görüşünü savunan bazı tasavvurçular hataya düşmüşlerdir. Onlara düşman olmak yerine onların hatalarına düşman olur. Bazı kardeşlerimiz keramete büyük önem olmektedirler. Keramet Allah'a yakınlığın şartı değildir. Öyle olsaydı hiç yaptıklarına istitraç diyemezdik. Felsefenin etkisinde kalıp sahih sünneti terk eden topluluk... Cihat kaybeder Ciharı kaybeden hayatı kaybeder Hayatı kaybedenin ahireti de kayıp olmuştur Teksiyonu ne var bu mektupta? Ne varmış? Görmüyor musun? Büyük saplara dil atıyor. Gibi değil Sadece yanlışı tasvip etmemektir Kavga yetmeyin Birazdan her şeyi öğreniriz Yolun çoğu gitti azı kaldı. Sen ne anladın Hüseyin? Ben mektubun tamamından şunu anladım Tasavvuf, itikat ve amele ilave değil İnsanın zayıflıklardan kurtularak Selim bir kalbe ulaşmasıdır Sünnete dikkat edilerek İhsanın elde edilmesidir Daha önce böyle mi biliyorduk Birçok idatı sünnet <gülüyor> Şimdiye kadar hiçbir şey bilmiyordunuz İki mektup alınca alim oldunuz Durun bakalım kim bu adam ne hakla kimin adına konuşuyor Bu cesareti kimden alıyor Bu cesareti ilminden ve Allah'a olan Tevekkülünden alıyor Mektubu alınca hemen araştırmaya koyuldum. İmam hakkında epey bilgi edildi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 O bizim gibi binlerce yıldızı örten bir güneşti Biraz olsun sakinleşebildirmezsen E yani ben sinirliyim. Sohbetle yürüyünce yol ne çok bitti Az sonra mücedidin yanında olacağız Aklınıza takılanı sorun Hiç zannetmem Neden Baksana daha tarz Şu ileride ağacın altında oturan grubu görüyor musunuz Bakın ortada biri var Sanıyorum imam o Tut ki tufan olur yıkılır dünya, bir güvercin ot getirir gemiye. Güneş şalkalanan sulara doğar, bir çocuk sürüyüp putları kırar. Güneş şalkalanan sulara doğar, bir çocuk sürüyüp putları kırar. Hazlanır zaman dövülür gökler deniz gözlerimde tutsak sevgili varsın bilmesini içindeki sancı sesleri gelir şafaktan varsın bilmesini içindeki sancı sesleri gelir şafaktan ince avardında kutsal yolculuk. Yıldızlar gösterir gül akşamından dünyayı yeniden ona bak için melekler gezer yer yüzünde dünyayı yeniden ona bak için melekler gezer yer yüzünde içimde yanın ellerimde gül sevgiliye gider aşk gemileri Üstüne umudu sıcağı bulur şarkı dudağında sevdadan yana Üstüne umudu sıcağı bulur şarkı dudağında sevdadan yana Adın taptaze hayatımdan biçmeli baharın apryon kokusu. Yasemen ya, ya daha kızmalı insan Gecenin saldırdan durluğuna. Yasemin ya daha kızmalı insan Gecenin insantır ben dur bulunna Yasemeyi yer ya kızmalı insan, Gecenin saldırgan durgunluğuna Ya sevmeni ya da kızmalı insan Gecenin saldırgan durgunluğuna Ya sevmeni ya da kızmalı insan Gecenin saldırgan durgunluğuna Hükümet milletin kalbidir Kalp fesad olursa bütün millet fesada uğrar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 ...bunun karşısında boş oturmayı... ...izdivaya çekilmeyimi seçmeliyim. Dünya sıkıntı ve acıları zordur. Zor olduğu kadar da... ...hakka yakınlaşmaya... ...onun dostluğunu kazanmaya vesiledir. Efendim... ...sahiden birileri geliyor. Gelsin rahatınızı bozmayın. İmam Ahmed Faruk siz misiniz? Evet. Padişah Efendimiz Ekberşah... ...padişaha secdenin gerekli olduğunu bildirmenizi istiyor. Git o padişahına söyle...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 ne dedi gazabı mı beklesin dedi benim iktidarım yok mu olacakmış <gülüyor> ona öyle bir karşılama töreni hazırlayacağım ki timsatlar teşekkür yaldıracaklar bana biz eğlenceye devam edelim sıra kimde Aa, demek sen de fıkıh ve evet ben Hı. yasaklamadım mı? Hı. Benim dinim sizin yüzünüzden taraf taraf kullanmıyor. Pasifet. Getir çıkarabımı. Tozu falta koyun. Eğlence uzun sürecek. Şimdi sen benim dinime giriyorsun. Hı? Bak, bu din çok kolay. Abdet almak yok. mı? müba. Et domuzu mübarek. Al sarı eline. En büyük ekberşah deyip kapana ya. Söylemen gerekenleri Ebu Fadl sana öğretir. Hayır. Ha, suç da gitti benden da. Haslancıklar nasıl sevinecekler? Niye din değiştirmekten bu kadar korkuyorsunuz? Ha, anlayamıyorum. Din yalnız Allah'ındır. Onun adı da İslam'dır. Çünkü... Bizim dinler ne oluyor? Alim bozuntusu. Bizimkiler şık oluyor. <gülüyor> sana, evler şehme attın şimdi. Kafanı sana takıp tuhmu attıysın yoksa yılanlı kuyuda çığlık mı attırsın? <gülüyor> bana, bana bir şeyler oluyor. Kim?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 Cihangir Hala yapılacak Emredersiniz efendim Emredersiniz şahım Ne <Gülüyor> bu felaşın vezir Yangından mı kaçıyorsun <Gülüyor> Bağışlayın şahım haberler Felaket, yangın Yangın ordudan başlamış Ne yangını Allah be adam ee, İmam Ahmet'in halifesi şey Beduiddin ordunun içine sızmış Ordunun yarısı komutanların ise bir kısmı imamın tarafına geçişler Ondan gelecek emirleri bekliyorlarmış ya, Nasıl olur nasıl olur Sultanın meseleyi önemsemezse ileride büyük felaketler olabilir Ez adamlar gönderin Onlardan olan komutan ve askerler tespit edilsin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 Eminim ki adaba uymayacak Ve sultanıma secde etmeyecek O zaman onu kaleye kapatıp Sonra da öldürmek en güzelidir Uzun zaman kimsenin haberi olmaz Güzel Vezir Asaf Sen tahmin ettiğim kadar da aptal değil misin? <gülüyor> Sağ olun efendim Sizce de uygun mudur halimler? Uygundur şahı Havkalade sultan. Zaten hiç itiraz ettiğiniz olmadı ki o zaman yakalatmayalım kendi gelsin tıpıştık. Böylesi uygun şahım. Halkın tepkisine yol açmayız böylece. Yazın fermanı. Biz... zat ...sarayı ziyaretini... ...çok arzu etmekteyiz. Bu itibarla yapacağınız ziyareti... ...sabırsızlıkla beklemekteyiz. Sultan Cihangir Han... Nasıl çok güzel sultanım. <gülüyor> Bizde öyle sultanım. Bizde Biz öyle. Babamın ölümüne sebep olan o bozguncu bir gelsin. Çizmelerimi öptürerek aldattıracağım <gülüyor>